Elhamdülillah ve ve vesselam ala Resulullah. Bir arkadaş soruyor Yusuf suresinde 2 31. ayet. Diyor ki bu kadınları 31. ayet nedir? Felemma semi'at bimakrihinna ersalet ileyhinna wa'tedt wa'taddt lehunna muttakan wa atat kullu kull nefsi kull wahidin Ve aleyhen felemma raainahu akbarnahu wa qat'na aydiyahunna wa qulna haşa lillahi ma hada basar in hada illa malakun karim burada diyor haşa lillahi kadınlar dediler şimdi bu, bunun manası nedir acaba bu kadınlar Allah'ı tanıyor muydular? haşa lillahi dersen firavunun şeyinde Hz. Yusuf'un zamanında Tabi Fir'an'ı biliyoruz. E, bunlar çafi değildiler. E, putlara, e, kavkaplere tapıyorlardı. Şimdi e, Hazreti Yusuf'ten de önce olara e, nebi gelmemiş. Hazreti İbrahim uğradı ama fazla davet yapmadı orada. Tutmadı daveti. E, Hazreti Yusuf'un dedesi tutmadı daveti. Geldi geri. Şimdi burada anlamı nedir? Şimdi İmra'atü Aziz Çiğ Züleyha diyorlar. Züleyha. E, ne yaptı? Kadınlar ne yaptılar? Kadınlar şehirde bıdı bıdıya başladılar. Nasıl olur bir efendi bir çölesine kadın bir e, efendi çölesine şey yapmış. E, bir böyle harekette bulunmuş. Bunu çok büyüttüler. Bir de asıl alimler diyorlar ki büyütmelerin sebebi budur. Merak ettiler. Bu nasıl bir bunun gibi bir e, hür kadın muhteşem e, vezirin hanımı bu çöle bu çöle neymiş merak ettiler bu çöleyi görmekte Bu sefer ne yaptılar Kaktılar dedikodu yaymaya başladılar e, Züleyha bildi bu dedikoduları ne yaptı Kaktıbılar için bunlar bu bir oyundur bildi Kaktıbılar için ne yaptı bir davet bir ziyafet çektirdi bunlara o ziyafeti çektirirken çok muhteşem yerler saldı böyle yaslan, yaslanarak oturdular. Ondan sonra bunların ellerine ne verdi? Öyle yemekten sonra meyve getirdi. Meyve. Aylma, portakal diyelim. Ondan sonra bıçak verdi. Bunlar soyuyorlar meyveyi. Bu arada Hazreti Yusuf'a dedi. Bu, çık bunların karşısına. E bir rivayette işte çıkarçan bir şey getirdi. Bir, bir şey manasıyla Hazreti Yusuf'u bir rivayette süslediler. Önemli olan çıktı. Çıkarken bu hanımlar çok gariplerine geldi ya dediler. Böyle gördüler Hazreti Yusuf'un cemali kemalini. Başladılar dediler ay vah. Tabir caiz ise bu nedir dediler. Bu melektir, bu insan değil. Bu kadar güzelidir Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ondan dolayı başladılar bu sefer portakal alma yerine ellerini kesiyorlar. Haberleri yok. Eller hepsi kanadı. Hazreti Yusuf'un camalı Olar ne yaptı? Meşgul etti Ondan sonra Hazreti Yusuf Gitti baktı elleri kananmıştı Ondan sonra Züleyha dedi işte Bak gördünüz mü siz ellerinizi bile çezsiniz. Beni levum ediyorsunuz Bu evimde benimle yaşıyor Gördünüz mü siz demek ki Hepiniz aynen duruma düşerdiniz Benim duruma O istedi kendi sıhhatini tebrih etsin Yani ikrar ediyoruz Züleyha Yusuf'a kendi nefsini arz etti Ama diyor beni levum etmeyin Bak siz gördünüz mü ne oldunuz ellerinizi bile çeshtiniz. Şimdi bu anlamı ayetin. ama burada diyor ki hal acaba bu haşa lillah haşa lillah nedir Allahı tenzih ederim yanda maazallah gibi bir bir lafızdır bu. Bu da nedir e, anlamı e, maazallah yani e, bu beşer cinsinden değil diyorlar bu ma'hud bildiğimiz bilinen beşer değil. İn haza illa e in haza illa malakun Demek ki burada çi tane şer'i terim geçiyor. Birincini soran, çincini unuttu sorsun. Birincini soran diyor, haşalillah derken kadınlar diyorlar haşalillah. Acaba onlar Allah'ı tanıyor muydular da? E burada demekçi melek de biliyorlar. Nasıl biliyor? Ne, niye demediler şeytanın? Çünkü şeytan her şeyi çeş biliyor. Hazret Adam zamanından şeytan çirçindir. Şeytan çirçindir, şerdir, pisliktir, pisliği sever. Melekler her zaman temizdir, güzeldir, güzelliği severler. Onun için ne dediler? Bu bir melektir, bir, bir insan değil. Haşâ lillah. Şimdi arkadaşlar, bak bizim insan oğlu, insan oğlu yer üzerinde ne, ne olmuştur? Yer üzerinde Allahu Teala hepimizi yaratmış Adem'den. Bizim biz buna inanıyoruz. Hazret Adem'in Çocuklarıyız. Hazret Adama din gelmiş, peygamberler gelmiş, Nuh gelmiş, İbrahim gelmiş, yer üzerinde peygamber kesilmemiş. Her köye, her şehre binlerce peygamber gelmiş. Onun için her çeşit Firavunlar da biliyordular Allah var ama ne oluyordu? Ondan sonra peygamberler zaman aşamasına uğrayırken şirk şeytanın vasıtasıyla şirk, bid'at, dalalat giriyordu. Onları saptırıyordu hatta cehennem ehli olsunlar onlar. Çünkü intikam alıyor babamızdan. Babamızın yüzünden ebedi cehennemde kalacak rahmetinden kavulmuş iblis. Onun için bizden intikam alıyor. Ne yapmış? Olar her çeşi evrende her çeşi bilir Allah var, her çeşi bilir melek var, her çeşi bilir şeytan var. Bunu her çeşi bilir. O toplum da biliyordu. O toplum bahsettiğimiz Misir toplumudur. Muhakkak orada peygamberler gelmiştir. Dedik ya Orta Doğu'da bütün peygamberler Orta Doğu'dadır. Dünyada Orta Doğu'da biterler. Bak hadislere baksak hiçbir hadiste ne Avrupa ne Amerika'nın adı geçmiyor. Bunlar hepsi yok olurlar. Yani çok da değil Allahu Alem çok yakınlarda da yok olurlar. Geçmiyor. Hatta Mehdi Savaşı, Hazreti İsa'nın savaşı nerede olur? Şam'da olur. E, Müslümanlar Kastantinia'yı e, Roma'yı fethederler ondan sonra biter. Her şey Orta Doğu'da biter. Orta Doğu'da bütün peygamberler, bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş. Hiçbir peygamber gelmemiş e, e, Avrupa'da. Hiçbir peygamber Amerika zaten yeni keşfedilmiş. Bu bellidir. Bütün peygamberler nerede gelmiş? E, Orta Doğu'da gelmiş. Ondan dolayı onlar Allah'ı biliyorlar. Allah münezzehtir biliyorlar ama nedir hakkıyla bilmiyorlar hakkıyla bilmediği için ama ana, ana çizgisiyle biliyorlar Allah haşalilla e, e, nasıl bugün de bizim bir sürü e, Allah'a inanmayan insanlar var konuşurken inşallah diyorlar e, e, Allah'a tevekkül ederim diyorlar vesaire aynen böyledir yani bunların haşa söylemeleri bundandır yani hakkıyla Allah'ı tanımıyorlar ama nedir? Biliyorlar Allah var, melekin kerim var. Bunları bildikleri için bunu söylüyorlar. Evet bu da ayetin e, 61. Yusuf Surasının anlamıydı. Elhamdülillahi Rabbil Alem.